Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahar programımıza hoş geldiniz. Bundan önceki birkaç bölümde dinimizin çok önemli bir ibadeti olan zekat konusuna başlamış ve onunla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. En son bölümümüzde de e, zekatın e, bir kişiye farz olması için gerekli olan e, şartları e, açıklamaya çalışmıştık. Bunlardan da öncelikle e, Müslüman olması gerektiğini, işte Hanefi mezhebine göre bloğa ermesi yani ergen olması gerektiğini ve akli melekesinin yerinde olması gerektiğini söylemiştik. Ama Şafii mezhebinin biraz daha farklı bir kanaat olduğunu e, söylemiştik. Daha sonra... E, bir kişinin e, zekatla yükümlü olması için zengin olması şartı üzerinde durmuş ve bu zenginlikle ilgili, bu zenginliği sağlayan malla ilgili daha alt bazı şartları sırayla saymaya başlamıştık. İşte neydi? Bunun belli bir miktara ulaşmış olması, yani nisap miktarına ulaşmış olması. E, efendim artıcı e, nitelikte olması, bir borç karşılığı olmamış olması. İşte üzerinde tam mülkiyetin gerçekleşmiş olması e, gibi yani bu şartları saymış. En sonda da e, bazı zekat mallarının üzerinden bir yıl geçmiş olması şartını söylemiş. Ve bu bölümde de buradan devam edeceğimizi belirtmiştik. İşte şimdi bu şarttan başlayıp yine zekatla ilgili konularımızı e, yavaş yavaş açıklamaya çalışalım. Dedik ki e, bir zekat malının nisap miktarına ulaştıktan sonra zekatla yükümlü olabilmesi için bir kişinin bunun üzerinden bir yıl geçmiş olması lazım. Fıkıh eserlerimizde buna havelanul haul denir. Yani havelanul haul bir kameri yılın geçmiş olması anlamına geliyor. Kameri yıl diyoruz çünkü kameri yıllar normal bizim şemsi yani miladi yıllara göre birkaç gün daha eksik olmaktadır. Biz bu zekat ve benzerleri yükümlülükleri, ay yılına yani kameri yıla göre hesap etmek durumundayız. Tabii ki burada yıllanma şartı olan mallar da biraz farklılık arz ediyor. Bazı mallarda bu şartı arıyoruz, bazılarında bunu aramıyoruz. Bu şartı aradığımız mallar işte altın, gümüş, işte nakit para, ticaret malları ve hayvanlar gibi mallardır. Bunun dışında toprak ürünleri ve yine madenler ve definelerde üzerinden bir yıl geçmesi şartını aramıyoruz. Çünkü neden? Çünkü toprak ürünlerini, e, e, toprak ürünlerini ne zaman hasat etmişsek o zaman vermemiz gerekiyor. Hatta bir yıl içerisinde birden fazla hasat söz konusu olsa ürün almış olsak, onların öşürlerini ayrı ayrı vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde madenlerin durumu da e, böyledir. Onların vergi niteliği biraz daha baskındır. Şimdi burada bu yıllanma ile ilgili olarak. Mezheplerin bazı farklı görüşleri de var. Mesela Hanefi mezhebi diyor ki bir malda zekatın fazl olabilmesi için o malın hem senenin yani bu kameri yılın başında hem de sonunda nisap miktarında bulunmuş olması gerekiyor. Aralardaki oynamalar zekata engel değildir. Yani yıl yıl içerisinde e, nisabın altına düşmüş olabilir veya çok da fazla çok daha fazla olmuş olabilir. Demek ki biz bir e, sene başında bakacağız bu mallara bir de sene sonunda bakacağız. Eğer ne zaman nisaba ulaşmışsak o zaman sene başlayacak, yıl başlayacak. Bir de sene sonunda bakacağız. Nisap miktarı mala devam ediyorsa ve elimizde ne kadar mal varsa onların zekatlarını vermiş olacağız. Şatii ise şöyle diyor. Bir malın nisaba ulaştıktan sonra, yıl başladıktan sonra yıl içerisinde de o nisap miktarını korumuş olması gerekir. Yıl içerisinde eğer nisap miktarının altına düşerse, Tekrar e, e, nisap miktarına ulaştığı anda yıl yeniden başlar diyor. Dolayısıyla onlar yıl içerisindeki oynamaların da e, zekatta e, önemli olduğunu düşünüyorlar. Tabii burada şöyle bir soru aklın, e, aklınıza gelir. Yani bir grup malda diyelim ki e, elimizde bir miktar para var. Bunlar nisap miktarına ulaştı ve yıl da başladı. Daha sonra o, mal, e, o malın bir devamı olarak değil de başka mallar da ya yani devamı da olabilir ama başka mallar da edinmiş olduk. Acaba o daha sonra elde etmiş olduğumuz bu mallar için e, yıllanma yeniden mi başlayacak yoksa var olan mala bunları ilave mi edeceğiz? Değerli izleyenler bu konudaki e, konu başlığımızın Fıkıh eserlerimizde mali müstefaat olarak geçmektedir. Yani mali müstefaat demek yani yıl başladıktan sonra yani nisat miktarı malımız e, meydana geldi ve onunla ilgili yıllanma başladıktan sonra daha sonra elde edilen mallara bu şekilde mal müstefaat adı veriliyor. E, bu konuda bu sonradan ele geçen mallarla ilgili birkaç durum söz konusu. Birisi şudur, eğer bu sonradan ele geçirdiğimiz, elde ettiğimiz mal, ticari malların karı ya da elimizdeki hayvanların yavruları ve benzerleri gibi Aynı maldan doğmuş ya da ondan üremiş, ondan elde edilmiş bir mal varsa onlar eski malı ekleniyor. Dolayısıyla bunlar için yeni bir yıl beklememize gerek yok. Ama eğer hani ikinci bir durum bu ticari e, karlar yahut da hayvandan elde edilmiş olan ürünler değil. Fakat aynı cinsten mal ise yani mesela bizim paramız vardı daha sonra miras olarak da bir para geldi. Yahut da bağış olarak bir yerden yine aynı cinsten bir mal gelmiş olsa, yine de bunları aynı cinsten olduğu için eski nisaba eklememiz gerekiyor. Bu yeni elde ettiğimiz mal için yeniden yıl beklememize gerek olmadan hepsini beraber zekatını vermemiz gerekiyor. Üçüncü bir durum ise, eğer bu mal elimizdeki malın cinsinden değilse, onun tam ondan tamamen bağımsız olarak elde edilmişse bu ayrı değerlendirilir. Mesela bizim bir ineğimiz var ama daha sonra koyun almışsak yani inekten işte 30 ineğimiz var ve zekat nisabı gerçekleşti yıl başladı ama yıl içerisinde bir miktar da koyun almış olsak işte 40 tane de koyun almış olsak acaba o inekle beraber yıl sonunda onu da mı vereceğiz yoksa koyun için ayrı bir yıl mı beklememiz gerekiyor? Evet burada Ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. E, bu nisap miktarı ulaşan ineğe bunu katmıyoruz. E, koyun için ayrıca e, bir yılın beklenmesi gerekiyor. Ticaret malları ile ilgili bizim şöyle bir kuralımız var. Ticaret malları bir önceki mallardandır. Çünkü ticaret mallarında e, sürekli yeni mallar alınır, satılır, alınır, satılır. Dolayısıyla aynı cinsten de olsa, farklı cinsten de olsa ticaret malları ile ilgili biz senenin başına bakarız, bir de e, senenin sonuna bakarız. E, sene sonundaki ticari e, mal varlığının tamamında da zekatını veririz. Yani bunların her biri için ayrı ayrı yıllanma şartı söz konusu değildir. Evet, değerli izleyenler, bu şekilde e, zekatın bir kişiye farz olmasının şartlarını Tamamlamış olduk. Bir de demiştik ki zekatla ilgili bir de geçerlilik şartları var. Yani bunlara sıhhat şartları adını vermiştik. Yani bir kişiye zekat farz olduktan sonra onu eda ederken sahih dinimizin dinimizin öngördüğü şekillere uygun olarak bunu yerine getirme şartlarına da biz sıhhat şartları ya da geçerlilik şartları adını veriyoruz. Burada iki önemli geçerlilik şartımız vardır. Bir tanesi niyettir bir tanesi de temliktir. Niyet tabi ki bütün ibadetlerde olduğu gibi zekatta da bir şarttır. Yani zekat niyetiyle birisine vermemiz yahut da zekat malını ayırırken yani bu zekattır diye ayırırken bunun zekat olduğuna niyet etmemiz yeterlidir ve bu mutlaka da gereklidir. Yani bir kişiye zaman zaman para vermişiz zekat niyeti olmadan. Ya da akraba çocuklarına paralar vermişiz. bunlara daha sonra zekata sayamayız. Ama tabii şöyle bir durum söz konusu olabilir. Hani bayram harçlıkları dağıtırken zekat olarak ayırmış olduğumuz maldan yine zekat niyetiyle onları verebiliriz. O zekata sayılabilir. Ama önceden vermiş olduğumuz şeyleri zekat yerine sayamayız. Mutlaka niyet gerekir. Ee, tabii bu niyeti... E, kişi kendisi verirken kendisi e, bizzat e, malı ayırırken de, e, ya da verirken bu niyetini yapabilir. Ama zekat vekil aracılığıyla da ödenebilir. Yani bir kuruma da e, bir vakfa da vererek yine e, bu zekatlarımızın yerine ulaştırılmasını sağlayabiliriz. E, bu durumda vekalet verirken e, zekata e, niyet edip e, daha sonra o vekil e, bunu onun adına teslim edecektir. Bu şekilde niyet yerine gelmiş olur. E, dedik ki, Zekatın sıhhat yani geçerlilik şartlarıyla ilgili önemli bir konu da temliktir. Yani temlik yani biraz eski bir kelime gibi gözüküyor ama aslında ma manası çok açıktır. Bu şu demek, yani bir kişinin mülkiyetinden çıkıp bir başkasının mülkiyetine e, geçme işlemine ya da geçirme işlemine biz temlik adını veriyoruz. zekatle ilgili olarak bunu söylersek zekat malının... Yani zekit, zekat verenin mülkiyetinden yani sahibinin mülkiyetinden çıkıp fakirin mülkiyetine bizzat geçmiş olması gerekir. Yani hem zekat için hem fitre için bu şart e, geçerlidir. Yoksa e, mesela biz fakirleri toplamışız işte iftar veriyoruz. E, bu şey olmaz yani zekat yerine geçmiş olmaz. Çünkü bu ibahadır. İbaha demek şu demek yani birisine izin vermiş oluyorsunuz. İzin vermek değil e, bizzat onun mülkü haline getirmiş olmak gerekiyor. Burada şöyle bir soru da akla gelebilir, yani günleme gelebilir. Hani Günümüzde Ramazan ayında işte belediyeler, dernekler, bir takım vakıflar işte iftar çadırları hazırlıyorlar. Orada yemekler veriyorlar. E bunlar zekat yerine geçer mi? Hayır, eğer iftarlara çağırıp da orada yemek yediriyorsak, orada ikram edilen yemekler zekat yerine geçmez. Ama o yemekleri alıp da biz fakirin evine götürüyorsak ya da kendisine bizzat yemeği teslim ediyorsak, aynı şekilde... Mesela bir gıda mad, hani gıda paketleri olur Ramazanda. Gıda maddelerini ya da yiyecekleri e, bizzat e, fakirin kendisine verirsek bu temlik gerçekleşmiş olur. Yine e, sıkça sorulan e, sorulardan bir tanesi de şudur. Hani bu temlik konusu ile ilgili olarak acaba işte hayır kurumlarına, bu sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Çünkü onlar doğrudan doğruya e, kişi olarak bu malları temlik e, temellük etmiyorlar. Yani o o malları sahiplenmiyorlar. Acaba bu temlik şartı yerine gelmiş olur mu? Evet yani bu konuda genel kanaat bu hayır kurumlar ve sivil toplum kuruluşları eğer bu topladıkları zekatları bizzat fakirlere bir vekil olarak yani ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırıyorlarsa bu zekat yerine geçer. Ama böyle yapmıyorlar da. E, bu sivil toplum kuruluşları bunlarla e, bu almış oldukları topladıkları bu zekatlarla işte bir takım inşaatlar yapıyorlar. Ya da e, aydınlatmada, ısıtmada, büro masraflarında bunları kullanıyorlarsa yani bu tür genel hizmetlerde kullanıyorlarsa e, bu tür şeyleri karşılamak üzere aldıkları zekat, zekat yerine geçmez. Çünkü burada temlik gerçekleşmiş olm olmuyor. Yani temlik dediğimiz bizzat bir kişinin mülküne geçmiş olması gerekir. Yine bununla bağlı olarak özellikle hanefi mezhebi zekatın işte cami, okul, yol, köprü, işte çeşme e, gibi e, böyle hayır işlerine harcanmasını da e, kabul etmiyor. Yani daha doğrusu buralara harcanan paraların zekat yerine geçmeyeceğini söylüyor. E, bunun gibi yani işte e, ölülerin tecil, tekfin işlemleri, cenaze masrafları yani bunların Zekattan karşılanması ya da borçların, vefat edenlerin borçlarının bunlardan ödenmesi Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Yani bazen yine çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de şudur bununla bağlantılı olarak. Eğer fakir bir kişide bir kişinin alacağı olsa ya da bir fakir kiracısı bulunmuş olsa, kira alacağı olsa daha doğrusu hem bu alacağını hem de bu kira bedelini yani, ona bağışlamış olsa bu e, zekat yerine geçer mi? Evet yani bu konuda da farklı kanaatler var. Yani bir kısmı e, diyor ki işte fakire yani e, alacağın e, fakirden alacağını ona bağışlaman zekat yerine geçmez e, diyor ki ağırlıklı görüş budur. Bir kısmı da bunun e, geçebileceğini e, söylüyor ama günümüzde genel kabul gören şey şudur. Genel kabul gören diyorum farklı kanaatler de var. Din İşleri Yüksek Kurulumuz da e, genellikle bu görüşü e, benimsiyor. E, yani bu, bu şekilde fakirden alacağını tahsil edemeyince ona zekat olarak bağışlamış olmak, yani bir tür batık olan e, alacaklarını bu şekilde tasfiye etmek anlamına geliyor. Yani bu şekilde zaten alamayacağı bir şeyi ona vererek zekattan da bunu düşmüş oluyor. Aslında başka fakirlerin haklarını bu şekilde ona saymış oluyor ki, mümkün mertebe buna başvurmamak gerekir. Yani fakirdeki bir alacağını e, zekata saymamak gerekir. Oradan alabiliyorsa alır, almazsa onu Allah rızası için bağışlamış olur. Ama zekata da sayması gerekmez. Zekatını ayrıca vermesi gerekir. Yani böyle bir e, görüş vardır. Bu görüşün daha isabetli olduğu belirtilmektedir. Ama dediğim gibi yani bazı e, çağdaş alimler, bu şekilde fakirlere fakirlerdeki alacağın ona bağışlanmasını da zekat yerine geçeceğini söylüyorlar. Zekatın gerekli olması için ve dinimizin ön gördüğü şartlara uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli olan bu şartları bu şekilde özetledikten sonra şimdi de zekatın hangi mallardan gerekli olduğunu açıklamaya çalışalım. Her türlü maldan zekat gerekmez zekat verilecek malların belli kategorileri vardır. Klasik eserlerimizde zekat düşen mallar genellikle beş grupta ele alınır. Bunlar işte hayvanlardır, altın ve gümüş gibi hani nakitler diyebiliriz. Ticaret eşyası, maden ve defineleri bir grup olarak sayabiliriz. Ve tarım ürünleri yani toprak ürünleridir. Tabii günümüzde bu klasik mal çeşitlerine, çok daha yeni mal türleri eklenmiştir. İşte günümüzde kullanılan kağıt paralar, dijital paralar, kaydığı paralar, fabrika, sanayi tesisleri gibi üretim araçları, işte gayrimenkuller, çok geniş bir çerçevede nakil vasıtaları, hisse senedi ve tahviller ve bunun gibi hani bir takım fikri haklar bu kapsama giren mallardandır. Dolayısıyla bunların da çağdaş dönemde zekat hükümleri bakımından ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Zaten de ele alınmıştır. İsterseniz önce klasik mallardan başlayalım ve hayvanlara öncelik verelim. Hayvanların ile ilgili bazı ilkelerimiz var, temel ilkelerimiz var. Kısaca onları sayalım. Her şeyden önce zekata tabi olan hayvanlar sınırlıdır. Bunlar nelerdir? İşte devedir, koyun ve sığırdır. Yani bu Ana olarak bu üç kategori hayvandan zekat verilir. Ama mesela keçiler koyunlara ilave edilir, e, mandalar da sığırlara ilave edilir. E, bunların tabii karışık bulunmaları halinde e, bunlar birbirlerine eklenmez, her biri ayrı ayrı değerlendirilir. Ama mesela keçilerle koyunlar ama mandalarla sığırlar bunlar birbirlerine eklenirler. Hani e, birisinin sayısı eksikse öbüründen varsa bunlar birbirlerini tamamlamış olur. Şimdi bu saymış olduğumuz bu üç kategori e, maldan yani deveden, e, sığırlardan e, ve koyunlardan e, hangi şartlarda e, nasıl e, zekat verileceği ile ilgili işte bazı şartlarımız var. Birinci şartımız şudur, bu hayvanların saime olması gerekiyor. E, saime ne demek? Yani klasik eserlerimizde geçen bir terimdir bu. Saime şu demek, zekat verilecek hayvanların, e, senenin yarıdan fazlasını serbest bir şekilde otlaklarda otlayarak geçirmiş olması gerekir. Yani senenin çoğunu ahırlarda besi hayvanı olarak geçirmiş olmaması gerekiyor. İkincisi olarak erkeği dişisi karışık bir şekilde ürünlerinden istifade etmek üzere ya da döllerinden istifade etmek üzere elde bulundurulmuş olması gerekiyor. Yoksa mesela işte çiftçilikte ya da başka şeylerde çalıştırılan hayvanlardan ya da e, senenin çoğunu ahırlarda geçiren, besiyle beslenen hayvanlardan bu anlamda zekat gerekmez. Ama eğer o hayvanlar yani bu şekildeki hayvanlar yani saimen itelikte olmayan hayvanlar ticaret e, için elde tutuluyorsa... Onlardan ticaret malı kategorisinde zekat gerekebilir. Yani diğer şartları da taşıyorlarsa. Ama hayvan kategorisinde bunlar zekata tabi değildir. Bir başka şey eğer bu mandralardaki hani saimi olmayan mandralardaki hayvanlar yani besi hayvanları eğer ticaret için tutulmuyor da onların gelirleri yani onlardan elde edilen ürünler satılıyor ve ondan gelir elde ediliyorsa bu sefer de o hayvanların kendileri değil de gelirleri zekata tabidir. Bunlardan elde edilen e, gelirler nisap miktarına ulaşırsa ancak onun zekatını vermek gerekiyor. Ama bu bu hayvanlar yani gerek e, şey, e, çalıştırılan hayvanlar, gerek besi hayvanları, e, gerekse hani bu şekilde e, üründen elde etmek için, ürün ürününü satmak için, onlardan yararlanmak için elde tutulan hayvanlar. Ee, ticari e, niyet e, söz konusu olursa, onlarda satılması söz konusu olursa o zaman e, onların niteliği değişmiş olur. Artık ticaret malı olarak işlem görmeye başlarlar. Yine e, ticaret için söz konusu olmadığı sürece işte evimizde bulunan merkepti, katırdı, av köpeği ve benzerleri bunlardan da zekat gerekmiyor. Ama ticaret için olursa e, onlar ticaret malı olarak zekatı gerekmiş olabilir. Belki hayvanlarla ilgili söylememiz gereken şey bu, bu hayvanların en azından bir yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Eğer bütün hayvanlar, elimizdeki diyelim ki koyunlar bir yaşını doldurmamışsa bunlar sayısı çok fazla bile olsa zekat gerekmez. Ama içlerinde bir tane bile olsa, bir yaşını doldurmuş hayvan varsa hepsi de zekata tabidir. İsterseniz kısaca bu hayvan kategorileriyle ilgili de nisap miktarlarına değinelim ve onlarla ilgili belki farklı hükümler varsa onlardan bahsedelim. İstersen develerden başlayalım. Develerin nisap miktarı 5'tir değerli izleyenler. 5 deveden daha aşağı hayvanı olanla zekat gerekmez. 5 devesi olanın bir tane koyun vermesi gerekiyor. Hatta 5'ten 9'a kadar bir koyun vermesi gerekiyor. Ondan sonrası ise... E, sayılara göre bunlar değişebilir. Mesela 10'dan 14'e kadar 2 koyun, 15'ten 19'a kadar işte 3 koyun, 20'den 24'e kadar 4 koyun. 25'ten e, e, itibaren de işte 35'e kadar e, bir dişi deve ver, e, verilmesi gerekiyor. Artık deve vermeye başlanmış oluyor. Koyun ve keçinin nisabı ise 40'tır değerli izleyenler. Yani 40'tan 120'ye kadar bir koyun ya da keçi vermek gerekiyor. 121'den 200 e, 200'e kadar İki koyun yahut da keçi vermek gerekiyor. E, 201'den 399'a kadar ise 3 koyun vermek gerekiyor. Yani 400'den 500'e kadar da 4 e, koyun ve keçi vererek zekat yerine gelmiş olur. Bunlardan sonra yani her 100 koyun ve keçi de 1 koyun vermek suretiyle bu devam devam eder. Daha fazla eğer sürü çok fazla ise. Sığırların zekat nisabı ise 30'dur. E, tabii bu da yine belli sayılara göre verilmesi gereken zekat değişiyor. Mesela 30'dan 39'a kadar 2 yaşında bir buzağı, 40'tan 59'a kadar 3 yaşında bir dana, 60'tan 69'a kadar birer yaşında iki buzağı. bundan sonra ise işte her 30 sığırda bir buzağı yahut da işte her 40 sığırda bir dana vermek suretiyle bu zekat görevi yerine getirilmiş olur. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Bu hayvanların zekatını verirken, hani hep işte bir koyun dedik, bir sığır dedik. Bunların bizzat kendisini vermemiz gerekiyor? Yoksa parasal değeri de verilebilir mi? Evet, verilebilir. Yani hayvanların işte 40 koyunu olan bir kişi bir koyun vererek kendi cinsinden bunu yerine getirebilir ama onun değerini de vererek bu borcunu karşılamış olur. Burada ikinci bir zekat vermemiz gereken mal kategorisi de altın gümüş ve paralardır e, Tabii eski dönemlerde daha çok altın ve gümüş e, bulunuyordu ama günümüzde çağımızda bunun yanında e, işte gerek e, kağıt paralar gerek dijital kaydı paralar e, yeni e, nakitler ortaya çıkmıştır Tam tersi Gümüş eskiden para olarak değer, e, değerli iken günümüzde artık e, para e, parasal yönü, zayıflamıştır. Artık bir meta haline e, gelmiştir. Ama bunlarla ilgili yine de fıkıhta ö, ölçülerimiz söz konusudur. Yani nisap miktarlarını daha önce sö söylemiştik. Kısaca bir hatırlatalım. E, altında bu 20 miskaldi yani 80.18 gramdı. Gümüşte ise e, 200 direm yani 595 e, gramdı. Yani bu miktarlarda e, mal varlığına sahip olan kişiler zekatla yükümlü olurlar. Diğer paralar ise daha önce de belirttiğimiz gibi yani altına göre günümüzde değerlendiriliyor. Yani elinde bulunan nakitler 80.18 gram altına denk gelecek değerde ise bunların zekatını da vermek gerek, e, gerekiyor. Tabii bu altın ve özellikle altın ve gümüşleri yani bir madde olarak verilecekse bunların zekatlarının özellikle hani günümüzde altın çok fazla ön plana çıkıyor. Nisap miktarını belirlerken ve verilecek zek, zekatın ne kadar olduğunu belirlerken bunların gramları e, dikkate alınır. Gramları esas alınır. Ama zekatı öderken değer olarak ödeyeceksek o zaman e, onların değerleri de dikkate alınır. Ama zekatı hesap ederken mutlaka gram olarak hesap etmemiz gerekiyor. Artı bunların... Efendim işte altı, e, altınların ayarları da e, bu gramlarda dikkate alınmaz, işçiliklere de dikkate alınmaz. Gram olarak hangi ayarda olursa olsun bunlar e, hesap edilir. Eğer e, 80.18 e, gram'a ulaşmışsa e, zekat vermek de yükümlü olur. Bunun üzerinden bir yıl e, geçince de elinde ne kadar altın, gümüş, para varsa bunların zekatlarını vermek gerekiyor. Ama eğer bir altının e, farklı değer, e, farklı Ayarlarda zekatını vermek durumu söz konusu ise zekatın hesabında bu ayar dikkate alınmaz ama değer olarak verirken hangi ayarda elinde altın varsa o ayarın değerini dikkate alarak zekatını verecektir. Yani bu, bu, bu husus çok önemlidir. Yani diyoruz ki zekatı hesap ederken ayar dikkate alınmaz ama onu kendi cinsinden değil de altın olarak değil de değerinden vereceksek değerini tespit ederken ayarlarında dikkate almış oluruz. Burada belki söylememiz gereken gündeme gelecek olan önemli bir nokta şudur. Acaba kadınların zinet ve takı olarak kullandıkları süs eşyalarından zekat vermek gerekir mi? Bu konuda mezheplerin farklı görüşleri var. Hanefi mezhebi diyor ki e i̇ster kadın ister erkek kim kullanırsa kullansın, ister takı için olsun ister yatırım için olsun her türlü altın ve gümüşten zekat gerekir. Şafii mezhebi ise diyor ki eğer yatırım için değil de kadınlar fiilen kullandığı, fiilen takı olarak kullandıkları altın ve gümüşler varsa bunların zekatını vermek gerekmez. Ama yatırım için olursa bunların zekatını vermek gerekir. Tabii Şafii mezhebi bunu söylerken israfa kaçmamak çok büyük miktarlarda takı kullanmamak kaydıyla diye de bu şekilde bir kayıt düşmektedir. Evet, paralarla ilgili ve altınlarla ilgili zekat hükümlerini de bu şekilde özetledikten sonra bu bölümümüzü burada tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümümüzde yine zekat zekata esas olan Mal kalemleriyle devam etmeye çalışırız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkça kalın.